Ayağımıza giydiğimiz mes, bir suyun üzerine bastığımız zaman o ıslaklığı hissettiriyorsa, su alıyorsa evet. o mesi kullanıp kullanmama noktasına neyi tavsiye edersiniz? Doğru olmaz tabii. mesin zaten mantığı şudur. Ayağın içerisinde suyu sirayet ettirmemelidir. Nitekim buna binaen mesela çorabın üzerine mest edilmez. Çünkü mest ettiğiniz zaman ayağınıza sirayet etmiş olur. Dolayısıyla o mesin ve yine mesela... Ayak parmaklarıyla üç küçük parmak kadar bir yırtık varsa su sirayet edeceği için yine içerisine o, mesli giymek, o mest üzerine mes etmek yine caiz olmaz. Dolayısıyla eğer su sızdırıyorsa, suyu sirayet ettiriyorsa o mesti kullanmamak lazım. O zaman şöyle bir şey var Kıymet Hocam. Yani suni derilerdeki mesler, mesela ben evet. de bir tane de mes kullanıyordum kış aylarında. E, suni bir deriydi. Çorap evet. mesliğe tabir edilen mesler Suyu. Hissettiriyordu ve kullanmayı bıraktım. Evet. Yani bu bizim eski amcalarımızın, dedelerimizin kullandığı hakiki deriden olanın mı kullanılması evet. gerekli aslında? Onu kullanmak lazım veya şu da olabilir. Bizim Hanifi mezhebinde Ebu Yusuf ile İmam Muhammed. Hatta Ebu Hanifi hazretlerinin de sonradan aynı kanaatta olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani çorap da olabilir veya sadece altı deri veya üstü deri olabilir. Ama burada önemli olan çorap kalın olacak. Ayakta durabilecek ve siz mest ettiğiniz zaman o suyu içerisine sızdırmayacak. Önemli evet. olan budur yani burada. Evet hocam.